Nişanlılık döneminde nelere dikkat etmeliyiz diye sormuşlar hocam. En çok yapılan hatalar Nişanlık nelerdir? döneminde bir defa nikah kıymasına bir. Niye diyeceksiniz? Çünkü e, nişanlık dönemi e, tanışma dönemidir. İleride bir problem olursa hı hı. ki oluyor. Mesela kızımız diyor ki ben öyle, ben istemiyorum bu olanı. E, nikah takıymışsınız artık hanım olmuş. Hı hı erkekle boşamıyorum diyorsa ne olacak şimdi? Evet. Böyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Efendim işte tek başına bir odada kalmayacaklar. Yani mahrem, namahrem kurallarına dikkat edecekler. Yani görüşebilirler. Özellikle aile fertlerinin arasında görüşebilirler. Evet. Yani İslami edep ve kurallara üret edecekler. O nişanlık döneminde de hala hanımı değildir. Yani bir başkasının kızı yabancı bir kadın gibi düşünecek ona göre herkes edecek. Evet.